وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتتاتها وكل محتتة بدع وكل بدع ضلالة وكل ضلالة في النار Allahu ve iyakum nar. Allah bizi ve sizleri ateşten korusun. Bugün burada bu seminerde bana ders olarak verilen ayrılan dinler arası diyalog. Ben bu meselenin Avrupa'daki Müslümanları haseten ilgilendireceğini düşünmeme rağmen sizin bu dersten, bu mevzudan ne kadar istifade edebileceğinizi pek kestiremiyorum. Bana kalsa böyle bir dersi size şimdilerde hiç işlemeyi düşünmezdim. Belki ismen bu kelimeyi çokça, bu cümleyi duyuyorsunuz ama keyfiyeti hakkında yeterince bir malumat edindiğinizi zannetmiyorum. Tabi bazılar müstesna olabilirler. Ama geleceğimizi çok meşgul edecek bu. Geleceğimizi çok meşgul edecek. Eğer geleceğimizde bunun bizi meşgul edeceğini anlamışsak gelecekte bizi meşgul edecek olan sorunlara şimdiden hazırlanarak tecihiz edilerek kendimizi veyahut etrafımızdakileri tecihiz ederek çocuklarımızı tecihiz ederek donatarak hazırlamamız gerekir. Bu kelimeye veyahut bu kelimenin içeriğine yabancı oluşumuzu mu Telafi edelim. Doğru dürüst anlayıp geleceğe hazırlanmamız üzerinde mi duralım? Veyahut bizi bu mesele ne kadar tehdit ediyor? Bence biz dediğimde ben sahih akide üzere olanları daha çok meşgul edecek ve daha çok yoracak onlara daha çok sorun çıkaracak bir mesele. Bizim dışımızdakiler bilakis bu düşüncenin yine belki diyelim ekseriyetle müdafileri konumunda olacak hasimleri bu oyunu oynayanlar değil buna karşı gelenler o senaryoyu yazanların Piyonları tipinde karşımızda olacak. Yani bu işin başında olanlar yine Müslümanları. Aynı inançtan olan kimseleri birbirine düşürebilecekler bununla. İster istemez. Bunun için belki bir, iki, üç kere bunu işleme, dikkatimizi çekmeyi sağlar. En azından hepimizi değilse bile yüzde beşlik, onluk bir kısmımızı... Bunun üzerinde biraz durmamızı. Tabii ki bunun üzerinde durma, fevkalade. Hepimizin işi değilmiş tipinde baktığımız bir mesele değil aslında. Bence hepimizi ilgilendirir, ama herkese aynı boyutta sorumlu tutmaz. Ama herkesin gücü. Gayretin nispetinde müdahalede bir hak payı olduğu, sorumluluğu olduğu bir gerçektir. En azından bunu anlatmamız ve bunu anlamamız gerekiyor. Dinler arası diyalog, eğer bizim toplumumuzda Türkiye'yi kastediyorum, herhangi bir mesele, ya Mustakillen tek başına veyahut isim tamlaması tipinde birisi Türkçe, Arapça, birisi Latince olarak terkip edilen bir cümle şeklinde sunulursa iyi bilin ki onda bize yutturulmak istenilen bir şeyler var. Şimdi dinler deyince benim bir Müslüman olarak aklıma gelen Semavi dinleri kastetmesi gerekir. Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam. Ama bu kelime am olduğu gibi din denilince, İslam dini, Hristiyan dini, Yahudilik, Mecusilik gibi bir ilave yapmadan telaffuz edersen, yani bu ismini telendirmeden, bir yere nispet etmeden, izafi terkipli olmadan yaparsan bu anlaşılmıyor. Din deyince bu de aklı gelebilir. Aslında dinler denilince bizim hemen anlamamız gereken dinler arası bir ilişkiden konuşuluyorsa bu semavi dinler kastedilmiş olmalı. Yahudilük, Hristiyanlık ve İslam. Ama ileride göreceksiniz bir başlık tipinde düşeceğiz her ne kadar senaryoyu hazırlayanlar semavi dinlerden birisi olan Hristiyanlarsa da hiç Yahudilere bu senaryoda rol biçilmemiş. Katiyetle bu senaryonun içerisinde onlara ait bir şey yok. En kestirmeden şunu düşünebiliriz. Bu işte bu hasadı toplayacak. Hristiyanlar olması sebebiyle Yahudiler geri duruyor. Onların bir çıkarı yok. Ama Yahudiler öyle bir topluluk ki kendisinin düşman olduğu iki tarafı kapıştırır, onda rol alır, rol alır. O ikisinin kargaşasından hasat toplayabilir. O zaman burada rol almış görünmeden mutlak bu işin hasat zamanını bekliyorlar. Öyle düşünebiliriz. Bu işin hasat zamanını bekliyorlar. Diyalog denildiğinde dinler arası diyalog. Yine üç semavi din kastediliyorsa bu diyalogdan anlatılmak istenilen ne? Bunu neden latince bir kelime olarak zikrettiler de bizim anlayacağımız mesela Araplara baktığınızda bu ifade et takribu beynel edyan dinler arası yakınlaşma et telfiku beynel edyan dinlerin hepsinden bir hülasa oluşturma Veyaut, etfahumu benel edyen dinler arası anlayışlı davranma, birbirini anlamaya çalışma. veyahut başka bir ifadede, etdavet dinler arası müsamaha davet hareketi. Yani dinlerin birbirlerini hoş görmesine davet hareketi. Veyahut bunun biraz daha geçmişte bahayilik adı altında Müslümanların gündemine geldiğini görüyoruz. Biraz farklı boyutunda da masonluk tipi, masonluk adı altında. Masonluğu bilirseniz bütün dinlerin karışımından toplumun manevi hazzını doyuracak bir şeyler oluşturma Birbiriyle çatışmayı önleme. Yani kendilerince onların gayesine ve davetine takoz olmama kaydıyla. Onların oluşturduğu bir din. Bu kelime bizde dinler arası diyaloğun dışında medeniyetler ittifakı adı altında bir başlıkla da sunuluyor. Bence eş anlamlı olmaktan öte medeniyetler ittifakı dinler arası diyalogtan bir parça onu gerçekleştirmeden bir ccut bir grup diyebiliriz biraz daha farklı gündeme geliyor farkındaysanız ılımlı İslam bunu son zamanlarda hasreten Amerika gündeme getirmeye başladı Komünizmin dağılışını hatırlayanlar bilir. Kırmızı tehlike yok olunca batının gücü kurmuş olduğu ittifak düşmansız kalınca bu gibi müesseseler şerde ekseriyetle düşmanla vücudunu varlığını devam ettirir. Düşmanı yoksa o da yok olmuş demektir. Kırmızı düşman yok olunca Mutlak yeni bir düşman ihdas etmek gerekir. Hemen yeşili düşman ilan ettiler İslam'ı. Ve o senaryoyu da kendi yazdıkları tipte yine figüranlarını bizden seçerek bunu sahneye koydular. Ama 30 senelik bir zaman birimi içerisinde bu kadar zekiler, fevriler hazırlar ki bu denli bir karşı çıkışla, İslam'a düşman olmakla bunu beceremeyeceklerini anladılar. Ne garip, bizdeki bu tepkide hoş tasvip edilen bir e, tepki değil. Mesela bundan 15 sene önce ben Türkiye'de eşeğin aklına karpuz kabuğu getirmeme kaydıyla Diyordum ki Türkiye'deki din düşmanlarının kafası çalışmıyor. Eğer Türkiye'de dini imha etmek istiyorlarsa en güzel yolu din serbesttir. Herkes istediği gibi yaşasın desinler. İnan Türkiye'de dini imha etmenin en kolay yolu budur. Neden? Çünkü bizim insanımız tepkiyle inadan yaşıyor İslam'a. Akıllı şöyle sakin oturup düşünerek Aklı başında heyecana kapılmadan İslami bir çalışmayı kimse de göremezsin. Tahrik edeceksin, teşvik edeceksin, inadına İslam'a sahip çıkar. Abi bunun bazı örneklerini illa bizde değil, Hamza radıyallahu anh'unun nasıl Müslüman olduğunu hatırlayan var mı? Allah Resulünü yeğenini korurken Ebu Bekri de radıyallahu anh'ın kabilesi koruyordu aşireti. Allah Resulü'nü korurken Hamza'ya ne oluyor? Yoksa sen de Müslüman oldun. Halbuki Hamza Müslüman değil. Nese ben yakınlığından dolayı Allah Resulü'nü destekliyordu. Aynen Ebu Talib'in yaptığı gibi. Neyse ben onu korudu ama kelime-i şehadeti telaffuz edemedi, etmedi. Hamza ne oluyor Müslüman oldum dedi. Ve Hamza böyle istihamiydi. Yani insanın tabiatındaki bu tepkiye dikkat etmek gerekir. İslam tepkiyle yaşanan bir din değil. Eğer İslam serbest deselerdi inanın Türkiye din düşmanlara kafayı çalıştırsalardı ki Allah'tan onların aklına böyle bir karpuz kabuğunu hatırlatan olmadı. Ayrıca istedikleri gibi yaşasınlar deselerdi Müslümanlara zaten Müslümanlar birbirleriyle uğraşmaktan kendilerini bitirmeye yeterlerdi. Ve yeterler. İnanın, yeterler. Şimdi, Avrupa bunu, Batı yakaladı. İslam'a karşı olmakla, biz İslam'ı yok edemeyiz. Nasıl yapalım, ne edelim? Yeşili düşman olmakta, belki kısmen devam ettirelim, Batı'nın nabzını tutabilmek için İslam'a karşı. Yani, bu İslamofobi dedikleri İslam korkusuna dönük, halkını devamlı uyanık tutmak için. İslam'dan korkutmak, Müslümanlardan korkutmak. Onlar bu senaryoyu yazdılar ama bizde böyle bir senaryo yazacak kimse çıkmaz. Ama bol bol figür figüran bulursun. Bit pazarında mal bulma gibi bulursun bizde. Figüran çokça çıkar. Ve inanın ekseriyetle bu senaryonun figüranları Müslümanlar oluyor maalesef. Kısmen bu devam etse de biz şunları biraz daha gündeme sokalım. ılımlı İslam. Bu ne demek biliyor musunuz? Amerika İslam'ı bize tarif edecek. Bu radikal İslam'ı zıttı olarak icat edilmiş. Halbuki bizde bakın radikal İslam olarak... Dillerinde bu sütü dolandıranların hepsi sorun çıkaran kimselerdir. Yani biz değiliz. Biz sorunları çözmek için varız. Sorun çıkaran onlara nispeten ılımlı İslam. Ama maalesef radikal İslam'ı figüran olarak gayelerinde kullanan onlar, onun karşısına da ılımlı İslam'ı çıkaran yine onlar. Çıkarmak isteyen. Aynen daha önceki sohbetlerde de söylediğim gibi Avrupa demokrasisini bize ta başlardan şöyle sevdirmek istedi. Diyelim ki Saddam'ı, duymuşsunuzdur bunu, Saddam gibi emsali, zalimlerin muallimi batı. Batı onları eğitti, toplumunu nasıl idare etmeleri gerektiğini onlara öğrettiler zalime hocalık yaptıkları gibi o kendi yetiştirdikleri zalimin zulmettiği mazlumları da bunlar himaye etmeye kattı. Doğru mu? Yani zalimi eğiten bunlar nasıl toplumuna, raiyetine zulmedeceğini öğrettiler. Hemen aynı anda yetiştirdikleri zalimin zulmettiği mazlumların da koruyucusu bunlar olmaya kattı. Şimdi o zalimi yüzüstü bırakabilirler orada. Mesela Şah'ı bıraktıkları gibi. Saddam'ı da yüzüstü bıraktıkları gibi. Bakın Saddam'a, Saddam'ın silahlarına. Saddam'ın, İsrail'in tabaçtan bir bombaladığı nükleer santral vardı. Orayı doyuran, besleyen kimdi? Batı, hasreten Almanya, Fransa. Nükleer silah var diye saldıran Amerika... Bundan 15 gün önce okudunuz mu? Amerika, Irak'a nükleer santral için yeşil ışık yak. Okudunuz mu? Nükleer silah var diye oraya saldırdı. Bunlar belki tamamen gözünüze çarpmayan olaylar değil. Ama biz toplum olarak hafızası çok zayıf bir toplumuz. Toplum olarak hafızası çok zayıf bir toplumuz. Veyahut bize ileride müthiş zarar verebilecek olayları kestirmekten aciziz. Hatta onu küçümsemede de becerikli, Önemli değil. Şöyle düşünün. Çocuğunuz gözünüzün önünde kibritle oynuyor. Balkonun kenarında oynuyor. ya önemli değil. O görüyor olayı. Gibi küçümsemeniz. Böyle düşünün. Ve bu meyanda Avrupa, ılımlı İslam teorisini gündeme soktu. Batı. Onların istediği bir İslam. Bu ne demek? Tarifini onlar yapacak. Benim inancımın tarifini de onlar yapacak. Zaten radikal İslam diye, tarifi anlaşılmayan bir İslam'ın belası ve musibetiyle uğraşıyoruz. Bakın radikal İslam. Bizden olan kelimenin yanına, Yabancı Latince bir kelime sokulduysa mutlak orada bize verilmek istenen bir şey var. Hemen ılımlı İslam gündeme geldi. Akabinde akıl adamlar topluluğu. Bunu bilmiyorum duydunuz mu son zamanlarda? Türkiye'de akıl adamlar topluluğunun başında Mehmet Aydın vardır. AK Parti'den bir milletvekilidir. Onun Aksiyon Dergisi'nde şöyle bir yazısı çıktı. Burada akil adamlar topluluğu ne anlama geldiğini anlayabilirsiniz diye. Dedi ki Sayın Mehmet Aydın, kendisi dini, İslam dinini öğrenmeden evvel din felsefesi okuyan birisi. Dini bilmeden din felsefesi okuyan birisi. Aynen şöyle düşünün. Ruhun varlığını inkar eden psikolog tipinde ruh doktoru, ruh hastalıkları bilgini gibi dedi ki bizim Muhammed'e imanımızın Avrupa'nın hangi değerlerine karşı ki diyor? Bizim Muhammed'e imanımızın Avrupa'nın hangi değerlerine karşıdır ki diyor? Bu ne anlama geliyor? Ne anlama gelir? Şöyle Kur'an'a bir dönüp bakarsanız ya Kur'an şimdiye kadar Hristiyanlığı bize yanlış tanıtmış Avrupa'yı. Ya Avrupalılar bizden olmuş ya da biz onlardan olmaya başlamışız. Çünkü Avrupa eğer bizim inancımıza yani Muhammed'e imanımıza ters düşen hiçbir yanı yoksa en hoş bir yaklaşımla, Hüsnü Zan'la bu adam katmerli bir cahildir. İslam dinini bilmiyor. Ondan dedim, bu dini, İslam dinini öğrenmeden Hristiyanlığı da bilmiyor ki görünen o, din felsefesi okumuş birisi. Bu isimler altında dinler arası diyalog ifadesi birkaç senedir Türkiye'de siyaset medya kanaat önderleri dediğimiz kanaat önderleri Türkiye'de İslami cemaatlerin önünde bulunan muallimleri, mürşitleri bu kastedilir. Kanaat önderleri denildiğinde bu gibi kimselerin Batı'ya yani Amerika'ya ve Avrupa'ya dönük çok çokça konuşulur oldu. Türkiye'de medya bunu konuşuyor. Bu görüntülü medya, yazılı medya dedikleri siyasiler bundan konuşuyor. Ve kanaat önderleri dediğimiz kimseler bundan konuşuyor. Bunu takip eden medeniyeler, medeniyetler arası ittifak, ılımlı İslam, akıl adamlar topluluğu ifadesiyle çokça hasreten siyasiler tarafından gündeme getirilir olacaktır. Tabi bu mesele yeni gündeme gelen bir düşünce değil. Yaşlılar tarafından bilinen kısmi olarak, bir de geçmişe dönük yakın tarihi bilen, bu denli hareketlerle biraz uğraşmış muttalı olan kimseler bilirler ki bu yeni bir düşünce değil. Geçmiştekilerin perde perde geçmişte perde perde oynatılmış perde perde sahneye konulmuş ama başarı elde edilmemiş bir düşünce. Şu e, bu mesele geçmişte en yakın tarih diyebileceğimiz bir zamanda 1800 senelerinde İngilizlerin Hindistan'ı işgali sırasında İngiliz Protestan Hristiyanlarının tebliğlerinin akim kalması, sonuçsuz kalmasından dolayı Müslüman olan bir toplulukta Budistleri ikna etmenin yolu vardır. Endüstri yani. Bunlarla nasıl bir iş yürütebiliriz diye Hindistan asılını Şahabettin Efendi diye birisine Hristiyanlık ile İslam arasında Nasıl bir yakınlaşma tesis edebiliriz diye bir kitap telif ettirirler. Bu kitap Osmanlıca'ya tercüme edilmiştir. Türkiye Türkçe olarak el yazma kütüphanelerinde var bunun aslında. Bu da pek ileri gitmemiş. Pek netice vermemiş. Şu bedihi bir gerçektir ki, yani açık bir gerçek ki, eğer yukarıda dinler arası diyalogdan maksat semavi dinlerse Hristiyanlık ve Yahudilik İslam şu asıl değil mi hiçbir semavi dinde kötülüğü emreden şerri emreden insanlara sahtekarlığı tavsiye eden katiyetle kötü bir taraf bulamazsınız. Peki böyle olursa olunca dinler arası diyalogdan da maksat Yahudilik, Hristiyanlık, İslamsa hangi hoşgörüye davet ediliriz biz? Ediliyoruz. Diyelim ki bir Hristiyanla hoşgörü gündeme gelirse öyle diyelim. Dinler arası diyalog ikili ilişkilerde birbirine anlayışlı davranma. Diyelim ki bir Katolik gelecek Protestanlar da aynı inanç üzeredirler Allah üçten birdir diyecek. Bunu Yahva şahitleri demiyor. Her ne kadar do, pro, protestan mezhebinden olanlar bunu dolandırarak da gündeme getirseler onlar da aslında teslise inanıyorlar. Bunun müsamahası, bizden istedikleri müsamaha bu mu? Ama... Komşun Hristiyan da olsa ileride gelecek. Ona hoş davran. Seni dinlemesini sağla. Ona bir şeyler anlatma fırsatını yakala. Aslı zaten bizde var bu. Peki Allah'ın oğlu denildiğinde ki buna nasıl müsamaha göstereceğiz? Nasıl bir anlayış? Eğer müsamaha ise bizden istenilen bu ise bu mümkün değil çünkü İsa Allah'ın oğludur diyenler küfretti diyor. Allah üçten birdir diyenler küfretti diyor. Bir zaman bilmiyorum gittiler mi Namur'daki kardeşlerden birisiyle biz Namur'daki Sentoban Üniversitesi'ndeki bir rahiple gidip gelip sohbetimiz vardı konuşuyorduk. Bana dedi ki Ebu Said biz kardeşiz dedi. Dedim dur. Kardeşiz derken hepimiz Adem'in soyundan gelen nesevi kardeşlerimi mi kastediyorsun? İnançtaki mi dedim. İnançtaki olamaz. Sizde amentü dediğimiz kredo denilen şeyde Allah'ın üçten bir olduğuna, İsa'nın Allah'ın oğlu olduğuna inanmayan buradaki şartlara inanmayan kafir size göre. Bana göre de İsa Allah'ın oğlu diyen kafir. Biz nasıl kardeş oluruz ki? Ama dürüst olabiliriz bakın. Dürüst olabiliriz. Belki burada yakınlaşma az sonra gelecek. Farklı boyutta ele alınmalı. Tabii ki bu. Biz dinler arası diyalog derken herhalde şu üçünün anlatılması gerektiğini düşünürüz. Bu üçüdür diye yola çıkar ve başlarız. Çünkü bu bu üç dinin dışındakiler mevzubahisi olursa onlarla aramızdaki uçurum daha da büyüktür. Yahudili, Hristiyanlık ve İslam katiyetle Allah'a kulluk, ona ortak koşmama, barış, hayır, güzel ahlaktan başka bir şey emretmiyor. İnan açın Tevrat'ı da İncil'i de şu an. Tevhidi emreden ayetleri görürsünüz. Hoşgörüyü emreden ayetleri görürsünüz müsamalı davranmaya. Tabii ki tahrif edilen noktalarda bunun birbirine tezat teşkil eden yanlarını da görürsünüz. Öyleyse dinler arası diyalog senaryosu onların sahnesinde değil. Onu yazan da biz olmalıyız. Bizim sahnemizde oynamalı, figüranları da bizden olmalı, öyle mi? Yazan başkası, sahne onların, minder onların, sonra figüranları bizden seçecekler. Tabii ki figüranı tutup da bir Hristiyan'dan seçmezler, ondan ne gelirse gelsin biz kabul etmeyiz. Ama Müslümanlık kisvesi altında bunlar birilerde yutturulduysa, onlar bize bunu sunuyorsa hele Türk toplumunda mesela Türk toplumunun Türkiye'deki Müslümanların yapısı şöyle. Edip Yüksel'le kayıtlarda dinlerseniz sohbetimizde orada tanıdığınız birisi de vardı şahit. Dedik hocam neden Edip Yüksel'i bu kadar önemsiyorsun? Bunun bu fikirleri Türkiye'de ravaç görmez, takdir görmez. Dedim ki öyle deme, Türkiye öyle bir pazar ki insan tersini satlığa çıkar, müşteri bulursun. Türkiye'de insan tersini pazara çıkarın, satlığa çıkarın, müşteri bulursunuz. Türkiye böyle bir toplum. Her halde bizi bizden daha iyi tanıyan bir topluluk bunlar. Bizi nasıl idare edip, evirip, çevireceklerini bilen bu insanlar. Yani bizi bizden daha iyi tanıyorlar. Peki bu din mensuplarının müsamaha, hoşgörüye, anlayışa davetleri ve maksatları hele hele bu Vatikan tarafından gündeme getirildiyse mutlak bir maksadı vardır. Yani kastı, Ulaşmak istediği bir gaye var. Bunların hepsi araç olarak kullanılma. Peki, dinler, dinler arası diyalog dediğimiz şeyi kim başlattı? Yani bu işin başında kimler var? İki asra yakın bir zamandan beri, Katolikliğin merkezi olan Vatikan veyahut Protestanların merkezi olan Anglikan, misyonerlik faaliyetleriyle Hristiyanlığı uzak doğu, en yani orta doğu, uzak doğuya yaymaya, cahil Müslümanları Hristiyanlaştırmaya çalışıyor. Bunu başaramadı. Ama Afrika gibi ülkelerde dinden haber olmayan, sadece isimleri Müslüman olan ülkelerde başarı elde etmelerine rağmen İslamiyet'in aslına uygun demeyelim de, yakın uygunlukta bilinen toplumlarda yaşandığı Müslüman ülkelerde istedikleri neticeyi alamadılar. Neden? Mesela biz şunu şöyle hesap ediyorduk kendimize göre. Amerika, Irak'ı işgal ettiğinde bu 90 senelerinde ilk darbede, Irak'ın kuzeyinde Kürtlerin içinde işgal edilir de edilmez piyasada görünen Kırk'ın üzerinde Kürtçe yazılmış Hristiyanlığa davet kitapları vardı. Bunlar bir gecede hazırlanmadı değil mi? Bu kitaplar senelerin mahsulü önceden hazırlandı. Demek ki bu iş programlı yapıldı. En azından bir güç Siyasi menfaatlerini öne çıkararak bazı işleri yapıyorsa en azından burayı yiyen, buradan istifade eden, yine de bizden olsun her şeye rağmen şeklinde düşündükleri için kiliseye de sen de parsanı toplayabilirsin diyorlar herhalde. Sen de hazırlığını yap ve hasadını toplamaya bak. Ha Onu da senelerce önce uyarıp, bu olaya hazır vaziyete getiriyorlar. Müslüman olan bu gibi ülkelerde başarısız oldular. Bir netice alamadılar. Bunun neticesinde mis misyonerlik, İslam'ı yayma faaliyetlerine destek verilmesi için dinler arası, diyalog veya hoşgörü projesi gündeme geldi. Bu çalışmaları yapan konsül ilk defa 1962'de bu konuyu görüşmek için toplandılar. Daha sonraki toplantılarda da misyonerlik faaliyetlerinin bir parçası olmak üzere diyaloğa. Yani ilişkilerin iyileşmesine dönük. Böyle anlayalım. Yani hoş bir yaklaşım ile. Neden? Kendilerini dinleme hazır vaziyete getirebilmek için bize. Onları dinlememiz, kulak vermemiz gerekir ki. Bu diyalog nasıl? Türkiye'de duymuşumuzdur. Öyle yerler var ki orada muntazaman aylık derslere gelen birisine 100 dolar gibi bir harçlık veriyorlar. Ve bunu da en çok üniversite gençliği arasında yani ihtiyacı zirvede olan bir toplum içinde gündeme getiriyorlar. Bir talebeyi düşünün, üniversite talebesi bir gence, 100 dolar küçümsenecek bir harçlık değil onun için. Hatta şöyle de diyen var, ya boş ver, kimin Hristiyan olacak, biz kendi babamızın dinini yaşamıyoruz ki ama harçlığı alalım gidelim. Avrupa bin balık içinden bir tanesini yakalama da olsa, Batı bu oltanın ucuna bağladığı yemin hepsini vermeye hazır. Yani 100 tane de bir balık da yakalasa 99'unu feda etmekten de çekinmiyor. Ve diyaloğa önem vererek devam ettirilmesi kararlaştırıldı. İkinci Paulin 1991 yılında ilan ettiği gibi, ilan ettiği Redemptoris Missio kurtarıcı misyon isimli genelgesinden aynen şöyle diyor. Dinler arası diyalog. Kilisenin bütün insanları kiliseye döndürme amaçlı misyonun parçasıdır. Eğer bunun gündeme alındığı yer, gündeme sokulduğu yer, projesiyle bu projeyi yapanların da oradan olması şunu gösterir ki bu misyon aslında Mesih'i, İncil'i bilmeyenlere, ve diğer dinlere mensup olanlara yöneliktir. Hristiyanlar için dinler arası diyalog sözü ne anlama gelirmiş? Onlar katiyetle bundan kendilerini, Müslümanları ve Yahudileri kastetmiyor. Kendilerinin dışındaki herkesi bu ifadenin içine alıyor. Ama biz en iyimser yaklaşımla bunu üç semavi dine hasrediyoruz. Onlar hepsini göz önünde bulunduruyor. Ve onların önünde de en büyük mani İslam. Budizm onlar için bir tehlike değil. Dinsizlik de bir yerde onlar için tehlike değil. Çünkü dinsizleri kendi eğlenceleri içerisinde en azından zararsız bir vaziyete getirebilirler. 1964 yılında 2. Vatikan. Konsülünde kurulan Hristiyanlar ol, Hristiyan olmayanlar sekreteryası diye sekreterliği diye. Yani Papalıkta kardinaller bölümünde me meclis gibi, büyük millet meclisi gibi kardinalın birisi Hristiyan olmayanlar sekreteryası sekreterliğine getirilir. Bu işlere o bakar. Bütün bu işlerdeki resmi muameleyi o görür ve bilmiyorum bunu biliyor musunuz? Aynen diyelim ki bir Belçika'nın, Hollanda'nın, Türkiye'de konsolosu olduğu gibi Vatikan'ın da her devlette böyle bir sefiri var. Biliyor musunuz elçisi? Türkiye'de de var. Çünkü Vatikan bir devlettir Avrupa'sı üstünde. Bunlar vasıtasıyla bu işler görülür. 1973 yılında sekreterlik görevine getirilen Teatro Rosano sekreteryanın yayın organı bültenindeki bir yazısında şunu söylüyor. Bültenin şeyini vereceğim. Diyalogtan söz ettiğimizde açıktır ki bu faaliyet kilise şartları çerçevesinde misyoner ve İncil öğreten bir cemaat olarak yapıyoruz. Kilisenin bütün faaliyetleri üzerinde taşıdığı şeyleri yani Mesih'in sevgisine ve Mesih'in sözlerine şimdi dikkat edin. Bizde neden çokça sevgi, insan sevgisi gündeme getirilir oldu? Öne çıktı. Hristiyanlıkta asıl nüve çekirdek sevgidir. Onlar da Allah'a kulluk da sevgiden ibarettir. Sen Rab'bi sevdikten sonra başka hiçbir şeye ihtiyaç yoktur. Ve biz de buna uyum sağlayan geçmişteki sapık gördüğümüz düşüncelerden mesela bir tane hemen sevgi öne çıkarılınca bunlar tarafından ben hepsini aklederek gündeme getirdiklerini düşünmüyorum. Bu kadar zeki değiller Avrupalılar ve bunda şeytanın da yardımı olduğunu vahyettiğini düşünüyorum hemen bizde Yunus'un sözü malzeme olarak gündeme girer. Biz yaratılanı yaratandan ötürü severiz. Hemen Mevlana da gündeme giriyor. Gel. Ne olursan gel. Herkese kucak açmış. Ula diyor zaten bu sözlerin aslı biziz. Neden Avrupalılara katlı Avrupalılara yani kaptıralım bu işi der gibi hemen bizimkinleri perdenin önünde görebiliyorsunuz. Hem de medeniyetler arası diyalogda eş başkan da olabilir. Bize nasıl yutturulduğunu gördünüz mü? Hristiyanlıkta zaten kulluk sevgiden ibaret. Korku yok. Ama bizim inancımıza baktığınızda sevgi ve korku beraber işlenir. Onlara göre sevilenden korkulmaz. Aynen bu tasavvufta da görülür. Bize diyor cennet falan hiç yani gerekmez ihtiyacımız değil. Cennet dedikleri bir iki huri ve gılmandan ibaret. Bana seni gerek sen diyor. Hatta sen benden razı olduktan sonra ben cehenneme de giderim razıyım diyor. Düşünebiliyor musunuz? Allah Kur'an'da bize neyi emredip neyi tavsiye edip Resulüne bize Resulü vasıtasıyla bize ne öğrettiyse, sadece o ateşten kurtulmak içindir. Ve bütün bu faaliyetler kilisenin şartları çerçevesinde misyoner ve İncil'i öğreten bir cemaat olarak yapıyoruz. Kilisenin bütün faaliyetleri üzerinde taşıdığı şeyleri yani Mesih'in sevgisini ve Mesih'in sözlerini nakletmeye yöneliktir. Onların hedefi bu. Bu sebeple diyalog, ilişki diyelim burada buna, ikili ilişkilerde birbirine müsamahalı davranma, kilisenin incili, yayma amaçlı misyonunun çerçevesi içinde yer alır. Bu açık. Pietro Rossano ayrıca diyalon şartları gereği ortaya çıktığını, iyi Hristiyanlığın, Hristiyanlı ilk yayan havarilerinin metodunun da böyle olduğunu naklediyor. Yani biz geçmiştekilerimizin yolunu takip ediyoruz. Aynen bizleri de bir sahabenin yolunu takip ediyoruz. Kilisenin henüz, kilisenin henüz bulunmadığı yerlerde tesis edilmesi için yapılan bir faaliyet olarak anlaşılan misyon artık diyalog olmadan başarıya ulaşılmıyor. Önceden diyalogsuz bunu yapıyorlardı. Yani ikili bir e, uyuşmuşluğun içinde değil, fırsatları kullanarak bunu yapıyorlardı. Onlar bir yeri işgal ediyordu, müstemelekeleri kastediyor. Orada Hristiyanlığı yaymaya çalışıyorlardı. Bu devamlı geri tepti. Mesela bu faaliyetlerin çok cevval olduğu bir ortamda mesela İzharul Hak diye bir kitap var. Bunun Arapçası da var. Fransızcaya da tercüme edilmiştir. 1880 senesinde Tunusluğu, İngiltere'de bir, Tunus Sefareti'nde çalışan birisi tarafından tercüme ediliyor. Bu kitabın Fransızcasını daha buradan gitmeden Onamur'daki Namur'daki saint Üniversitesi'nin kütüphanesinde bulmuştum. Bu kitap telif edilir sırf onlara karşı o kadar bilinçli bir şekilde ki ne yazık Rahmetullah Efendi diye birisi telif ediyor. Ben oradaki hanefi birisi böyle bir kitap yazamaz diye düşünüyordum. Meğerse Allah artık müstahak olduğunu versin. Bütün bu kitabındaki yazıların hepsini İbn-i Cevabı Cevab-ı Sahih Limen El Mesih isimli kitabından nakleder. Ama hasedinden bunlar İbn-i Teymiye'nindir Bu sözü söyleyelim. O kitabın aslı İbn Teymiye'nin kitabıdır. Cevabu ı sahih, limen beddele dinel mesiyah diye. Kilisenin henüz bulunmadığı yerlerde tesis edilmesi için yapılan bir faaliyet olarak anlaşılan misyon, artık diyalog olmadan başarıya ulaşamaz diyorlar. Şimdi şöyle bir ilişki kurun. İslamofobi yayarak, kendi insanını Hrist İslam'dan, Müslümanlardan korkutarak, tiksindirerek faaliyet yapan, tabi bunu kilise yapmıyor, kilise siyasi otoriteye yaptırıyor. Kendileri bizde Hristiyanlığa ilgi uyandıracak, meylettirecek ve bu faaliyetler gösteriliyor. Bu iki kıskacın arasındaki konumumuzu, bizim konumumuzu yakalamaya çalışın. 1984 yılından beri, Hristiyan olmayanlar sekreteryaası sekreterliğinin başkanlığını yapan Kardinal Franz Rinzé ise geçmişten bugüne gelinen noktayı anlatırken bunu kilisenin bir misyonu olduğunu ifade etmektedir. Papa 6. Pol'ün vizyonu gerçekleştirmektedir. Onun ileri görüşlülüğü sayesinde bu gündeme gelmiş ve gö yani gerçekleştiriliyor. Çünkü dinler arası diyalog kilise misyonunun normal bir parçası olarak görülmektedir. Bu bülten e, 1985-24 sayılı bültende veriliyor. Türkiye'de bu işin savunucuları papayı ziyaretinde kanaat önderlerinden birisi ismini vermesen bile siz tanıyacaksınız. Neden bunu böyle dediğimi az sonra anlatacağım. Şöyle vurguluyor bunu. Papa altıncı polü, pol cenapları tarafından böyle diyor. Başlatılan ve devam etmekte olan dinler arası diyalog. Kim tarafından başlatılmış? Avrupa. Vatikan şimdi. Anadolu ifadesiyle bu adamlar bilmediği eşyaya torba asmaz. Doğru mu? Eğer o eşeğe binmiyorsa, onun yem torbasına saman koymaz. Bu anlamda. İleri de gelecek. Şimdi şu ayeti düşünün. Walantarda ankel Yahudi olan nasara, hatta tette ve amillet on. Yahudi ve Hristiyanlar katiyetle sizden razı olmazlar, hoşnut olmazlar, ta ki siz onların dinlerine tabi olmadıkça. Bu Kur'an ifadesi mi? Ne anlam taşır? Eğer bir Yahudi Hristiyan'dan ben Hristiyan, benden hoşnutsa, ben kendimi bir kontrol etmeliyim. Ama bakın, Kur'an'ın bu denli ikazı bizim onlara haşin hırçın, ahlaksız şiddetli davranmamızı gerektirmiyor. Az sonra yine ayetlerde göreceksiniz. Ama devamlı Hristiyanların içinde bir ihanet vardır. Biz onları İslam'a davet ederken böyle bir ihanet yok. Ne sözdü ne fiili dün de dediğim gibi onlar Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'a küfredebilirler. Yahudiler İsa'ya küfredebilirler. Ama biz katiyetle o insanlara kötü tek bir söz edemeyiz. Doğru mu? İnancımız bile bunu temelde baştan ayırır diyor ki şimdi bu kanaat önderi Saygın efendim 6. yani Papa 6. Pol cenaptarı tarafından başlatılan ve devam etmekte olan dinler arası diyalog için Papalık Konseyi kısaltılmış harfleri veriyor. Misyonunun bir parçası olmak üzere burada bulunuyoruz. Bu misyonun tahakkuk edişine gerçekleşmesini görmeyi arz ediyoruz. Bu kanaat önderinin mektubu Zaman Gazetesi 1998 2. ay 10. günü yazılmıştır. Nihai hedeflerini de Papa 2. Polun 2000 yılı mesajında şöyle bildiriyor. 1. bin yılda milenyum başlangıcında söylüyor. Birinci bin yılda Avrupa'yı Hristiyanlaştırıldı. İkinci bin, e, i̇kinci bin yılda Amerika ve Afrika Hristiyanlaştırıldı. Üçüncü bin yılda ise Asya'yı Hristiyanlaştıracağız. Müslümanlar cephesinde ise dinler arası diyalog, kararlı bir destekçisi ve teşvikçisi olan bu sayın önde, kanaat önderi, Onursal Başkanlığı'nı yaptığı gazeteciler ve yazarlar vakfı yayını küresel barışa doğru önce dünyayı küçülttüler. Yani e, dünya artık bir köy tipinde oldu. Ha e, Küresel barışı sonra getirdiler. Ki bunlar getirecek güya. Hatta Amerika, Irak'ı işgal ettiğinde Bush'un şöyle bir sözü oldu. Ağzımdan kaçtı dedi ama doğru bir söz. Ağzından o kaçtı diye ifade etti ama rastgele çıkan bir söz değil. Bu bir Haçlı seferidir dedi. Allah bazen bu gibi kimselere şaşırtarak, ağzından kaçırtarak gerçekleri bize duyurmasına rağmen biz çok safız ya e, hafızamız da çok güçsüz. İleri görüşlülüğümüz zaten hiç yok. Çünkü bizdeki düşünürlerin hepsi, maalesef Müslüman olanlar da bunun içinde, Avrupalı batını, batılı düşünürlerin çöpe attığı düşüncelerinin içinde tavuk gibi eşinen bir toplumuz. Halbuki İslam dini gibi bir dinin müntesi bu olan fikir üretendi. İnsanları düşünceleriyle yönlendirendir. Çünkü beslendiği kaynak bu. Bu yayın kuruluşu küresel barışa doğru kitabında bildirilmektedir bu ifade. E girin internete küresel barışa doğru deyin bunu bulursunuz. Yine aynı kitaba göre bu kanaat önderi kişi Papa İkinci Pol ile görüşmesinden önce bu diyaloğu daha önce başlatan e, birisini kastediyor. Said Nursi'yi kastediyor. Ben Said Nursi'nin disalleleri iyi tanımam, asebiyle söylüyorum. Onların kullandığı noktada değil bu söz. Said Nursi orada diyor ki, komünizmin hakimiyeti, yayılmacılığı ortamında ilhada karşı, Komünizm ilhadına karşı, dinsizliğine, din düşmanlığına karşı gerekirse biz semavi din müntesipleri olan Hristiyanlarla da işbirliği yapabiliriz komünizme karşı. Sayın Nusi bu sözü böyle kullanıyor. Hatta Kafkasya'da esirken Rus Çarın'ın dayısı olan Genelkurmay Başkanı o kampı teftişe geldiğinde herkesi ayağa kaldırırlar. Sayın Nursi ayağa kalkmaz. Sorduk duruyor. Neden kalkmadı? Sorun diyor. Sayın Nursi cevaben diyor ki bu insanlar yani bizim halkımız beni bir ilim biliyor. Bana o insanlar hak etmediğim halde bu sıfatı veriyorlarsa ben bu sıfatla bir kafirin önünde ayağa kalkmam diyor. Ben bu sıfatla bir kafirin önünde ayağa kalkmam. Ve devam ediyor burada. Ayrıca 1950'li yıllarda Fener semtinde ikamet etmesini katıyor. Burada bir yanlış haklarım var. Rum patriği, patriği, Atenagoras ile yapılan diyalog ilişkilerde aynı kitapta ifade ediliyor. Dinler arası diyalogun lüzumu ile ilgili... O kanaat önderinin yayınlanmış pek çok makalesi ve kitabı var mesela hoşgörü ve diyalog iklimi kitabı tamamen bu konuyla ilgilidir şimdi bir yerde şöyle diyor dünyada diyor hiç sevmediğim insan en çok tiksindiğim insan bin ladindir diyor yaptığı katliamlara sebep diyor ben de sevmiyorum bin İslam'a uymayan hareketlerinden dolayı. Ama birlerce Müslüman'ın katledildiği Irak'ta. O katliamı yapanlar için hiç ağzını açmıyor bu. Bir bombardımanda İsrail'de ölen Yahudi çocukları için ağladığını söylüyor. Katledilen Müslümanlar için tek bir kelime etmiyor. Dinler arası diyalogdan, Vatikan'a gidiş gelişten soruluyor. Kötü mü Hristiyanlarla hoş bir ortam hazırlıyoruz. Bence şu çok gariptir. Mesela benim sohbetimin birisi, Müslüman cemaatleri arasındaki ilişkimiz nasıl olmalı diye cetvelde görürsünüz. Müslümanlarla bu diyaloğu sağlamadan, Hristiyanlarla sağlamağa kalkmanın bir anlamı yok. Önce bana yakın olan insanla ben bu birlikteliği hakikaten diyaloğu hoş anlamı üzere ele alıyorlarsa bunun böyle olması gerekiyor. Ayrıca Diyanet ve İlahiyat Fakülteleri bu işin neresinde? Diyanet ve İlahiyat Fakülteleri bu işin neresinde? Diyanet ve İlahiyat Fakülteleri de diyaloğa destek vermektedirler. 23 Taksim 24-10 2003 tarihleri arasında ülkemizde bölücü faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla kapatma davası açılan Alman Konrad Adner Vakfı'nın Armada Oteli'nde düzenlediği Türkiye ve Avrupa'da din, devlet ve toplum dinler arası, barışçı bir ortak yaşam için olanaklar ve engeller konulu bir konferans yapılıyor. Bu toplantıda Dinler Arası Diyalog Projesi'nin önde gelen temsilcilerinden Profesör Doktor Niyazi Ökten var. Bunun ismini zikretmede beis görmüyorum. Yaptığı konuşmada bu projeye kimlerin destek verdiğini şöyle dile getiriyor. 80'li yıllarda başlattığımız Dinler Arası Diyalog Projesi'nde, Hayli mesafe aldık. Bu konuda bize en büyük desteği diyanet verdi. Bu konuda en büyük desteği bize diyanet verdi diyor. Sayın Başkan'ın gün boyu aramızda bulunması bunun en güzel ispatıdır. Sivil kuruluşlardan ise destek gazeteciler ve yazarlar vakfından geldi. Vakfın onursal başkanı, ad önceki zikrettiğim Sayın Kanaat Önder'i, bize büyük destek verdi. Bütün bunların üstünde diyalog konusunun Türkiye'deki mimarı, öncüsü Profesör Doktor Mehmet Aydın'dır. Az önce zikrettim. E, dersin seyri ben sizin canınızı sıkacağını biliyorum. Ama sabrederek dinlerseniz en azından ilgi gösterdiğini düşüncesiyle ben bunu size biraz daha açarak anlatma imkanı bulurum. Az önce bizim Muhammed'e imanımız Avrupa'nın hangi değerlerine karşıdır ki diyor? Evet, Mehmet Aydın'ın sözü burada. Bu biz hüsnüden Allah hareket ederek Mehmet Bey Avrupayı ve Avrupalıyı tanımıyor. Değilse yine hüsnüden Allah hareket ederek Mehmet Bey İslam'ı da bilmiyor. Ayrıca hatırlatmamız gerekir diye düşünüyorum. Mehmet Bey akil adamlar heyetinin önemli simalarındandır. Bir insan bir dini öğrenmeden onun felsefesini yapması mümkün değildir. Çünkü felsefeyi yurt dışında yaptı. Temelinde Yunan felsefesi var. Yunan felsefesinin ölçüleriyle İslam'a yön vermeye çalışır. Ha Bu bizde yeni mi? Asırlarca Osmanlı medreselerinde akidede Sokrat'ın felsefesi okutulmuştur İsa Goca adı altında. Ve isim ve sıfatlardaki sapmalar da bundan kaynaklanmıştır. Ha bu şerli odaklar, güç odakları aynı ifsadına çömezleri tarafından devam ettiriliyor. Peki neden Yahudiler bu işin içinde yok? Son zamanlardaki diyalog toplantılarında olduğu gibi, şimdiki toplantılarda da yine Yahudi temsilcileri görülmüyor. Yahudiler uyanık. Baktılar ki bu işbirliğinde kendilerine pek fazla fayda yok. Bir hasat yok. Hasadı parsa Hristiyanlar toplayacak. Bunun için diyalog projesine mesafeliler. Hatta şunu şöyle görün. Yahudi projesi olan Amerika tarafından yine onlar tarafından gündeme getirilen Orta Doğu projesi, Büyük Orta Doğu projesi, Hristiyanların bu projesiyle çakışıyor. Çünkü Yahudilikte katiyetle dinler arası bir diyalog mevzu değildir. Çünkü katiyetle onlar Yahudilere davet etmiyorlar, doğru mu? Çünkü bir Yahudi ancak anadan babadan doğarak Yahudi olur. Irken onlara göre Yahudi olduğu gibi dinen de ancak böyle Yahudi olması mümkündür. Başka türlü mümkün değildir. Siyasi cephede geçmişte maalesef öyle diyelim. Belki söz gelimi cümlemiz biraz daha yakışıklı olsun diye maalesef dedim. Bülent Ecevit, Süleyman Demirel ve şimdiki siyasi cephe ise diyaloğa tam destek veriyor. Şimdiki siyasi cephe dediğim kısmanladınız mı? Kim? Mevcut olan hükümet muhteşem bir şekilde koltuk çıkıyor. Ben bunun zararlarını hesap ettiklerini, kestirebildiklerini düşünmüyorum. Evet. Müslümanlardan bu işe destek verenlerin Hangi niyetle bunu yaptıklarını yorumlama ihtiyaç yok. Bu ifade anladınız mı? Müslümanlardan, memleketimizden bu düşünceye hangi topluluk, hangi siyasi grup, hangi cemaat destek veriyorsa, onların hangi maksatla bu desteği verdiklerini yorumlama ihtiyaç duymuyoruz. Neden? Eğer onların bu işi desteklemelerini yorumlama kalktığımızda biz de bu toplumda yani bu kargaşa içerisinde bir taraf oluyoruz. Anlatmaktan, anlaşılmaktan öte sesin biraz daha gür çıkmasını sağlıyoruz. Bunu anladınız mı? Yani şurada üç kişi bağırarak kavga ettiğini düşünün. Ben de geliyorum bağırarak dördüncü olarak ses daha çok artar mı? Hepsi belki benim üçüne birden bağırdığımı düşünür. Ha Bu gibi ortamda yorumlama bu şu kasıtla yapıyor, bu kasıtla yapıyor, gayesi budur, hedefi budur dediğimizde biz o hengameye, kargaşaya ses yumağını bir sesle biz eklemiş oluruz. Onun için Müslümanlardan bu işe destek verenlerin hangi niyetle bunu yaptıklarını yorumlama ihtiyaç duyulur. Ee, dört sayfa yaptı. <gülüyor> dört sayfalık kısmı ben sadece buna ayırdım. Neden? Kısa da olsa başlıklarla bunu bir yere kadar ifade etmeye çalıştım. En azından fazla bilgi edinmek istediğinizde bu yönlü bilgiyi internetten rahatlıkla elde edebiliyorsunuz. Müslümanlardan diyaloğa destek verenlerin niyetlerini Tam bilemediğimiz için. Herkes niyetini göründüğünden farklı bir şekilde olduğunu söyleyebilir mi? Ben bir söz söylüyorum. Sen bir şey anlıyorsun. Ben diyorum ki yok ben bunu demek istemedim aslında diyorum. Niyetle çok rahat oynanır. Adamın da içine girip esas niyetinin ne olduğuna aha budur diye de gösteremeyiz ki yüzüne değil mi? Bu mümkün değil. Ayrıca niyetleri samimi veya değil bizi ilgilendirmez. Bir yorum getirmek sağlıklı olmaz. Zaten pek de önemli değil. Neden? Şunun da farkına varmanız istiyorum. Biz ekseriyetle İslam'a düşman olanların yaptıklarını yapacaklarını de geçmişte böyle böyle ettiler bundan sonra da böyle böyle edecekler gibi söz konuşarak avare vakit harcaması tipinden sohbet yapmanın hiçbir anlamı yoktur. Onlar ne yapmışlarsa yapmışlar, ne yapacaklarsa da yapacaklardır. Bizi ilgilendiren taraf bu olmamalıdır. Aslında pek de önemi yok. Önemli olan diyalo diyaloğu başlatan, yönlendiren Vatikan'ın niyeti ve gayesidir. Onlar hakkında tabii şu iftira değil, Vatikan Hristiyanlığı yaymak istiyor dediğimde, bu bir yorum değil değil mi? Vatikan da buna hayır demez, kendisi ifade ediyor. Ama bir Müslümana, Müslümanım diyene, sen Hristiyanlara mı yardım etmek istiyorsun dediğinde, hayır der değil mi rahatlıkla? Ha, biz insafsızca da varmak istemiyoruz üzerlerine, acımasız bir şekilde ama hiç de aplar oynamak istemiyoruz. Bir Müslüman söylediği bir sözün ağzından çıkan cümle terkibine değil, o cümlenin karşı taraftan nasıl anlaşıldığına dikkat etmelidir. Onun için önemli olan diyaloğu başlatan, yönlendiren, Vatikanın niyeti ve gayesidir. Asıl bunun üzerinde durmamız gerekir bizim. Devamlı münasebetine binaen farklı sohbetlerde bizden şöyle bir hatta bu sabahta duydunuz herhalde biz İslam'ın ne olduğunu bilmediğimiz için ve bilip yaşayamadığımız için ne olduğunu da anlatamadık. Doğru mu? onu kabul etmez zorundayız. Ee, Mehmet Aydın denilen adamın ikinci hükümet devresinde miydi din işlerinden sorumlu devlet bakanı olduğunu hatırlıyor musunuz? Ha? İkinci. Bu adam din işlerinden sorumlu devlet bakanı oldu. Bunlar bile cahil. Bunu illa iyimserliğimizden dolayı söylemiyoruz. Yani bir insana kibar görünme kastıyla, yumuşak değil da demiyoruz. Cidden cahiller. Çünkü ben bu cahil sözünü bazen şöyle kullanırım. O cahil diyorum. Ya hocam bunun neresi cahil? Ya arkadaş ona ben cahil demesem kafir deme zorundayım. Eğer o bunu bilerek yapıyorsa bu değil mi? Ben ona ilk elden kafir dememek için ona cahil diyorum. Ama burada böyle bir konum da yok. Cidden cahiller. Ehli kitap ile ilişkilerimiz nasıl olmalı? Şimdi bilmedik dedik ya. Şimdi durduk sanki biz tevhide anlamış. İslam'ı yaşayan, alabildiğince samimi, gücünce cidden yaşadığımız İslam'ı başkalarına anlatan kimselermiş konumunda. Olan birisinin konuşması gereken şeyler bunlar. Bazen bunu kendimizden de örnek verirken şöyle diyorum. Birisi geliyor bize, hocam diyor, içki içen dinden çıkarma. Sana sorsalar bunun cevabına ne dersin? Çıkmaz. Cevap doğru mu? Doğru. Ama yanlış. Nasıl yanlış? O adama sorun, bak namaz da kılmıyor. Namaz kılmayan bir adamın içki içtiğini gördünüz mü siz kolay kolay? Ama bak bu soruyu kim sorabilir? Namaz kılan, şirk ve küfrü olmadığı halde içen birisi bu soruyu sorarsa evet dinden çıkmaz deriz. Bu adam haram helal o kadar önemsiyor, dinden çıkaran çıkarmayan şeyi önemsiyorsa neden namazdan konuşmuyor? Ha, nasıl ki bu soruyu ancak bu konumdaki birisi sorarsa bizim şu konuştuğumuz meseleleri de az önceki saydığım konumun üst noktasında bulunanlar konuşur. Ama biz şu kendi içimizde böyle. Üç gün derse geliriz, üç kitap okuruz. alleme Cihan ve Hoca kesiliriz. Kendi aramızdaki yapımız da bu bizim. Eğer dinler arası diyalog, hoşgörü, anlayış gibi bir ilişkiye cidden ihtiyaç varsa ki buna ihtiyaç görmüyorum ben. Böyle bir ihtiyaç olduğuna inanmıyorum. Zira İslam Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gelen son vahiy Adem oğlu olan herkesi kucaklayan bir kimliğe sahip. Bunu anladınız mı? Şimdi gidin açın Tevrat'ı İncil'i e. Hasreten İsa Aleyhisselam'a, Beni İsrail'den gelen birisine ben diyor Beni İsrail'in koyunlarını gütmek için yollanıldım. Bunu duyarsınız. Beni İsrail'in dışındaki bir topluluklar, Yahudiler şu an içlerindeki uyguladıklarını buna göre uyguluyorlar. Biz sadece Yahudi olandan sorumluyuz. Ben İsrail'den sorumluyuz. Onun dışındakiler Beni ise bizi çilgilendirmez. Hatta daha ileri boyutta Alemin efendisi onlar, onların dışındaki herkes köledir. Bu şekliyle düşünürler. İncil'e baktığınızda bunu da görürsünüz. Ben sadece ben İsrail için yollanıldım diyor. ben İsrail'in koyunlarını bitmek için yollanıldım diyor. Ama bakıyorsunuz, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bütün insanlığa yollanılmış son nebi ve resuldür. Allahua Azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de ve ma erselnake illa kefte'lin nasi besiran ve nediran velakinne ekseren nasi la alimun. Biz seni bütün insanlara yani bütün insanlığa aynen buradaki ifadenin genelliliği ve mutlaklığı ile ele alın. Bütün insanlığa. Şimdi zaman olarak da zamanından kıyamete kadar her ne kadar ömrü 63 sene de olsa Hicaz Yarımadası'nın dışına çıkmamış da olsa müjdeleyici ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak dönerdik. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Şimdi burada üç ana nokta var. Allah Resulü'nün bütün insanlığa yollanılışı, az önce kısmen çizdim. Bütün insanlığa deyince, Arap da başkası, herkes, zaman da zamanından kıyamete kadar. Ömrü 63 sene, Hicaz Yarımadası'nın dışına çıkmamıştır. Hristiyanlarda ise, ben sadece ben İsrail için yollanıldım diyor. Bunu onların kitaplarında bulursunuz. İkincisi, müjdeleyen ve sakındıran. devamının müjde öndedir. Eh, sakındırma uyarı ise ikinci sırada kalır. Üçüncüsü ise, insanların çoğu bunu bilmez. Bu ne anlama gelir? İnsanların derken bunu biraz hususileştirirsek, valla Müslümanlar da bunu bilmez. Resulün Muhammed aleyhisselatü vesselamın kıyamete kadar yani zamanından kıyamete kadar dünyaya gelip yaşayıp ölecek herkes Muhammed aleyhisselatü vesselamın davetinin muhatabıdır. Şimdi biz kendimizi bilelim dedik. Şu İncilden verdiğimiz örnekle çünkü muhatabımız bunlar. Ayetten üç nokta istifade edilen yerleri aldıktan sonra buna, buna Resul'ün izahıyla teyid etme babından İbn Abbas radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Allah Resulü diyor ki اُعْتِيْتُ خَمْسَمْ Lem يُعْتَهُنَّ نَب۪يُنْ قَبْل۪ي Bana beş şey verildi ki benden önce hiçbir nebiye verilmedi bunlar Allah resulünün Resulün ağzından Resulün kendisinden önceki nebilere nispeten onlara verilmeyen buna verilen sadece beş şey 5 farkı Ha bu beşin dışındaki onlara da verilmiş diyor ki kanın nebiyu y atı ila kal mi Benden önceki nebilerin hepsi haseten sadece kendi topluluğuna yollanmıyordu. Hristiyanlar İncil'lerine baksın onların bu çağırdıkları şey onların davetlerinin aslında yok. Ama bizde böyle değil. İncil de bizi teyit ediyor. Açın normal bir anlayışta İncil'e İsa Aleyhisselam Kendisinden sonra gelecek bir nebiyi müjdeliyor. Ne kadar tarif etseler, silmeye de çalışsalar, Hristiyanların içinde Antakya taraflarında yaşayan bir mezhep vardı. Lemahsyon dedikleri bir mezhep. O, Periklitos dedikleri, yani Ahmet dedikleri nebinin daha hala beklentisi içerisindedirler. Geleceğini düşünüyorlar. Onun ancak bunu vahyi tamamladığına inanıyorlar. Benden önceki bütün nebiler sadece hasreten kendi topluluklarına yollanıyorlardı. Açın Tevrat'ı, İncil'i bunu görürsünüz. Ben bunları gururlanmak kastıyla demiyorum. Övünme kastıyla demiyorum yani. Öbür nebilere nispeten bir üstünlük taslayarak bunu demiyorum diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tevazusuna bakın. Bu ile nasi kafeten kafeten el ahmar vel esvedi ben diyor. Bütün insanlığa kızıl ve siyah herkese yollanıldım diyor. Şimdi az önceki hadis alıp bunu dağıldığınızda ayeti Allah Resulü bütün insanlığa yollanılmıştır. Zamanından kıyamete kadar gelecek bütün insanlığa. Ömrü 63 senede bitmiştir. Yollanılan daveti. Ve ben bütün insanlığa yollanıldım. Belki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayatında sarı benizli bir Çinli Görmedi. Görmedi. Kızıl benildi bir kızıl derli de görmedi. Belki bizim kadar beyazı da görmedi. Ama hayatında bile onları görmeyen onlar için yollanılmıştı. Bundan maksat Resulün davetidir. Sabahleyin zikrettiğim bir kısmını Ahmet ibn Hanbel'deki gelen bir hadisi şerifte de diyor ki Allah Resulü Allah Yeryüzünde İslam'ı sokmadığı hiçbir ev, yani şehirde bir ev, Badiye'de bir çadır bırakmayacaktır diyor. Kafirler, müşrikler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır diyor. Bu proje kimin olmalı? Ha? Kimin olmalı? Bizim. Bu projeyi ortaya koyan ben olmalıyım. Onlar gibi birilerini inciterek değil Saddam'dan kurtarma çalıştıkları toplumu ya inan Saddam'ı özendirttiler. Saddam'ı Saddam özendirttiler. Saddam keyfi için senede 50 adamı öldürüyorduysa onlar günde 150 insan öldürdüler. 200 insan öldürülüyordu. Onlar ne gibi bir iyilik vermeye gitsinler bakın, orada kalan hep pisliktir. Ama İslam katiyetle böyle değil. Bunu yapan Müslüman'a da katiyetle bir hoş gözle bakmayız. Allah Resul ağaçların bile kesilmesini yasaklamıştır. Ekinlerin, bahçelerin tahrip edilmesini yasaklamıştır. Çocuklara, yaşlılara, kadınlara, silahsızlara dokunulmasını yasaklamıştır. Hiçbir milletin daha aklında yokken harp hukuku diye bir hukuku yoktur bizim dışımızda. Bu proje bizim olmalı. Yani eğer biz şu projeye sahip çıkalım, Kur'an'ın bize çizdiği gibi şimdi oturalım, dinler arası diyalogdan bahsediliyorsa Onları buna davet eden ben olmalıyım. Ki bu bir anlam taşısın. Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: ya ehlel-kitab, ta'alu ila kelimatin savan beynana wa Ey kitap ehli, Hristiyan ve Yahudiler, bizimle sizin aranızda müsavi olan bir kelimeye gelin. Biz neye davet ediyoruz? Sizin de aynen değer verdiğiniz, bizim de aynen değer verdiğimiz, yani Yahudilerin de, Hristiyanların da, Müslümanların da, aynı değerle baktıkları şu ortak kelimeye gelin. Ne diyor? Allah'tan başka bir şey ibadet etmeyelim. Ona hiçbir şey ortak koşmayalım. Valla yeter ki de, birden birden erbemindönillah. Birbirimizi Allah'tan gayrıraplar edinmeyelim. Birbirimizi Allah'tan gayrı gayrıraplar edinmeyelim. Ne sen beni rabb edin, ne de ben seni. İkimiz de Allah'ı rabb edinelim. Ve devam ederek diyor ki... Eğer sizin bu davetinizden yüz çevirirlerse... Onlar bizi davet ederlerse... Biz yumuşak mı gitmemiz gerekir? Davet edecek konumda biziz. Onlar hangi müşterek değere davet edecekler? İsa onlarla bizim aramızda aynı değer mi? Hatta onlar guluba gidecek şekilde değer veriyor. De az önce dediğim gibi onlar Muhammed'e hakaret edebilirler ama biz İsa'ya katiyetle edemeyiz. Yani şer anda asıl bizim yanımızda mantık de asıl bizim yanımızda. Eğer sizin bu davetinizden onlar yüz çevirirse davet eden ben olmalıyım onlar değil. Eğer davet edilen konuma düştüysek zaten bu zilletin kendisi. Zillette olan birisinin de hiçbir söz söyleme hakkı yoktur. Eğer onlar bundan yüz çevirirlerse onlara deyin ki وَقُولِ شْهَدُوا وَقُولُوا bir بِأَنَّا مُسْلِمُونَ Deyin ki onlara biz Rabbimizin emrettiği her şeye teslim olanlardanız. Siz yine bildiğinizi yapabilirsiniz. Var mı zor kullanma? Önce bu sözler gündeme gelmeli bu davet. Burada noktalayalım. Fırsat düşerse biraz sıkıcı oldu değil mi böyle bir üsluftaki sohbet? İnşallah en azından bazı arkadaşlara bu mevzuda bir şeyler vermiştir. 3-3'e 20 geçen başladım ben. Selamun Şimdi akşamla yatsı arası bir istirahat olacak. Yatsı namazından sonra ee, Ebu Enes hocanın sohbeti var inşallah saat 7'de Şimdi beş dakika sonra akşam namaz. Sermaye.